1856, numaralı konu, Habbab ile bir topluluğun ummadıkları yerden rızıklandırılmaları, evet, peygamber bizi bir askeri manga içinde gönderdi, yolda susadık, yanımızda su da yoktu, bunun üzerine bizim bir arkadaşımızın devesi yere yattı, onun ayaklarının arasında su tulumu gibi bir şey görüldü, hemen sağdık ve içtik.